Değerli dostlar, aziz kardeşler. Biz Allah'a iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ama göklerde meçhul, işte çok büyük bir güç, yıldırımları olan, şimşekler çaktıran bir Allah değil bizim iman ettiğimiz. Esma-i olan, sıfatları olan, kendisini bize Kur'an'ında ve peygamberin lisanında tanıtan Allah'a iman ediyoruz. Bizim Allah'ımız... Kuddüstür, müheymindir, azizdir, cebbardır, kahhardır, müntakimdir, zülcelaldir, zülikramdır. Esma hüsnası var Allah'ımızın bizim. Biz Allah'a iman ediyoruz. İman ettiğimiz Allah'ın bütün nitelikleri bize bildirdiği kadar bildiğimiz şeylerdir. Biz sadece öldüren işte Azrail'in sahibi. Azrail diye bir görevlisi olan Allah değil bizim Allah'ımız. Azrail, onun sayısını sadece kendisinin bildiği, ne kadar olduğunu bilmediğimiz meleklerinden bir tanesi. Onun orduları, kudreti arasında, Azrail'in adı bile anılmayacak kadar tek cılız kalacağı büyük ve azameti olan Rabbimize iman ediyoruz biz.